Besmele-i Şerife Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım Besmele hakkı için senden ihsanını istiyorum Besmele'nin hürmeti Besmele'nin fazileti Besmele'nin büyüklüğü Besmele'nin yüceliği Besmele'nin güzelliği Besmele'nin mükemmelliği Besmele'nin heybeti Besmele'nin mertebesi Besmele'nin geçerli olduğu alan Besmele'nin gücü Besmelenin yüceliği, Besmelenin övgüsü, Besmelenin değeri, Besmelenin kerameti, Besmelenin kuvveti, Besmelenin bereketi, Besmelenin izzeti, Besmelenin gücü ve Besmelenin kudreti hakkı için senden af ve ihsanını istiyorum.